Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Zina eden kafir olur mu? Çünkü hadiste Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir kişi e, iman ede, ettiği halde zina etmez. Yani iman ondan çıkar. İman ondan yükselir. Buyuruyor. E, bunu şöyle anlamak lazım. Zina amelini işlediği sırada zina amelini işlediği sırada iman ondan yükselir ve bu ameli terk ettikten sonra tövbe ederse tekrar ona döner. Yani İslam milletinden çıkmaz. Kafir olmaz. Bir Müslüman günahlar işleyebilir. Günahları işlediği zaman e, İslam dışına çıkmaz. Sadece günahkar olur. Kafir olmaz. E, bunun dışında e, bir takım mezhep Ehl-i Sünnet'in dışında olan mezhepler var. Büyük günahlar nedeniyle İslam milletinden çıktığını iddia eden mezhepler olmasına rağmen Ehl-i Sünnet'in görüşü yani şirk haricinde şirk haricinde Müslümanların işlediği günahlar nedeniyle İslam milletinin dışına çıkmayacağı günahkar olacağı kafir olmayacağı ifade edilmektedir. Alimlerimiz bu şekilde e, beyan ediyorlar, açıklama yapıyorlar. Dolayısıyla zina eden kişi kafir olmaz, günahkar olur. Tövbe ettiğinde ya da o ameli terk ettiğinde imanı ona döner. Ama o kişinin imanının da ne kadar sağlam bir iman olduğu e, tartışma konusu olur tabii ki. Çünkü günahlar günahlar işledikçe iman azalır, salih amel işledikçe de iman artar. Yani iman azalır ve artar. Dolayısıyla imanımızı artırmak için bolca salih amel işlemek durumundayız. Sahabe böyle demişlerdir. Salih amel işlemek istediklerinde hadi biraz imanımızı artıralım demişlerdir. Kendilerine sorulduğunda, yani mümin misin diye sorulduğunda "İnşallah müminim demişlerdir. Çünkü amelle imanın artacağı ve amellerimizin de kabul edilip edilmediğini bilemediğimiz için nasıl muamele edileceğini hakkımızda bilemediğimiz için inşallah müminim demişlerdir. Bize de düşen budur. Allah bizlere günahlardan sakınmayı nasip etsin. Hatasız olmak mümkün değildir. Ama büyük günahlardan kesinlikle kaçılmalıdır. Bir Müslüman asla bu büyük günahlar işlememelidir. Eğer bunlar işlemez ve kendimizi ıslah etmeye çalışırsak Rabbimiz de küçük günahlarımızın üstünü örter. Ayette buyrulduğu gibi bizi güzel bir yere yerleştirir.